Namaz ile Yardım istemek. Emre Açar Allah'a hamd, Rasulüne salat ve selam olsun. Bilmelisin ki Rabbimize karşı kulluğumuz, O'na duyduğumuz muhtaçlık oranındadır. Kul Rabbine ne kadar muhtaçiyet hissederse, o oranda kulluk mertebesi yükselir. Peygamberlerin, salihlerin ve Allah dostlarının Rablerine karşı kulluklarını artıran ahlak, muhtaçlık duygusuyla yaşamalarıdır. Hâkeza senin içinde gerekli olan kendini zayıf görmen ve muhtaçlık ahlakına bürünmendir. Örneğin cennete girebilmek için öncelikle Allah'ın rahmetine, onun rızasına muhtaç olduğunu idrak etmen gerekir. Allah'ın rahmetine muhtaç olmadığını düşünürsen cennet gibi bir derdin yok demektir. Bu hem imani hem de ahlaki bir problemdir. Ki senin peygamberin ben dahi Allah'ın rahmeti olmadan cennete giremem diye nida ederken, bizlerin Allah'ın rahmetine ve rızasına daha fazla muhtaç olduğumuzu unutmamamız gerekir. Fakat insan kendisinden yüce olana muhtaç olduğunu unutur. Bu unutkanlık amellerde gevşek ahlaka sahip olmaya götürür. Bununla beraber iman zayıflar ve lezzet alınmaz bir hal alır. Çünkü iman taatlerle artar. Böylece lezzet alınacak kıvama gelir. Aslında muhtaçlık duygusunu elinde bir nimet gibi tutanlar, imanını artırmış bu muhtaçlığı unutanlar ise düşmanını yendiği iman gücünü kaybetmiştir. Kendimizi fakir olarak görmemiz gerek Rabbimize karşı muamelede, gerekse insanlara olan muamelede büyük bir yere sahiptir. Çünkü kul ve sosyal oluşumuz buna bağlıdır. Aksi dünyanın düzeni bozulur. Yaşamak zorlaşırdı. En basitinden hiç kimse birbirine muhtaç olmasaydı, çalışmanın, meslek sahibi olmanın, tezellül haliyle ibadet etmenin ne anlamı kalırdı? Şu anda bunların hayatımızda var oluşunu muhtaçlık duygusuna borçluyuz. Allah'a karşı fakir olmanın iki tane faydası vardır. Birincisi, insanı kibirden uzaklaştırır. Yani ihlası elde etmede yardımcı olur. Helâkın mukaddimesi olan kibir, Allah'ın en çok buğz ettiği küçük şirktir. Allah Sübhanehu ve Teala kibirli olan kullarından hem dünyada hem de ahirette yüz çevirmiştir. İşte muhtaçlık, Allah'ın teveccühünü elde etmeye yardımcı olur. İkincisi, bir diğer faydası ise kişinin Rabbine yönelmesini sağlar. Çünkü kişi, muhtaç olduğu şeyin kuludur. Neye daha çok ihtiyacı varsa onun için çalışacaktır. Bu nedenle herkes kime muhtaç olduğunu iyi bilmelidir. Aksi takdirde başkalarına ibadet etmeye başlayacaktır. Bunun en güzel örneği ise sofilerdir. Şeyhlerine yaptıkları ibadetin sebebi, Allah'tan istifar dilemede şehlerin aracı olmasına ihtiyaçlarının olduğunu düşünmeleridir. İnsanın kime karşılık muhtaçlık duyması gerektiği, ve mutlak gani sahibi kimin olduğu şu ayeti kerimede beyan edilmiştir. Fatır suresi 15 ila 17. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah ise kimseye muhtaç olmayandır. Her hamde layık olandır. Eğer dilerse sizi giderir ve kulluk yapmaları için yeni bir halk getirir. Ve bu Allah'a göre zor değildir. Ayetten de anladığın üzere sen ve bütün insanlık muhtaç olarak yaratılmıştır. Fakat Rabbim seni çaresiz ve yardımsız bırakmamıştır. Her şeyin fakir olduğu, onun da herkese karşı gani olduğu Allah senin yardımcındır. Muhakkak ki biz, peygamberimize ve müminlere dünya hayatında ve şahitlerin ayağa kalkacakları günde mutlaka yardım ederiz. Mümin 51 Halbuki Allah sizin yar ve yardımcınızdır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Ali İmran 150. Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah katındandır. Ali İmran 126. Bugün Müslümanlar olarak Rabbimizin yardımına muhtacız. Müntesebi olduğumuz İslam dininin bir değil, milyonlarca düşmanı var. Bu düşmanlar İslam'ı ortadan kaldırmak ve güçlenmesini engellemek için her şeyleriyle saldırıyorlar. Ve bunlar, ekonomi, sahip oldukları coğrafya, ordu ve donanım olarak Müslümanlardan ciddi manada güçlüdürler. Bir de Müslümanların gücüne bakıldığında düşmanıyla kıyas yapılmayacak kadar zayıf durumdadır. Gerek donanım, coğrafya, gerekse de ekonomi ve ordu olarak az ve güçsüzdür burada amacın zahiri olan gücün kimin elinde olduğunu anlatmaktır. Yoksa elbette galip gelecek olan müminlerin safıdır. Tarih bize tekerürü Müslümanların zayıf, düşmanın güçlü, fakat galip gelenin ise peygamberler ve müminlerin olduğunu öğretmiştir. Güçsüz olan toplum nasıl güçlü olanları yenebilir diye sorabilirsin. Kafir dünyayı sever ve onu elde etmek için ömrünü verir. Zaten onun kafir olmasının nedeni dünyaya olan düşkünlüğüdür. Elbette maddede güçlü olan o olacaktır. Ama Müslüman, aziz ve hakim olanın kuludur. O da iman ve ahlakta güçlüdür. Onlar iman ve amelle kafirin gücünün ve fitnesinin karşısında aziz ve hakim olanın yardımına sığınmışlardır. Galibiyet, Allah'ın, Sübhanehu ve Taala'nın yardımıyladır. Değerli kardeşim, mutlak güç ve yardımı elinde bulunduranın Allah olduğunu biliyorsun. Rabb'inin bu kudretine ve yardımına muhtaç olduğunun da farkındasın. Geriye kalan mesele ise Rabb'inden yardımı ve gücü nasıl talep edeceğini bilip bilmemendir. Selefimiz düşmanın gücüne karşı Rablerinden üç şekilde yardımı talep etmişlerdir. Dua, sabır ve namaz Namaz, dua ve sabrı kapsadığı için yardımı talep etmede daha etken konumdadır. Namaz kılarken kul, Allah'ın huzurunda rüku ve secdesiyle yaptığı kıraati ve kıyamı ile, dua ve zikir ile şeytanın vesvesesine sabır ederek bütün bendiyle kulluğunu ortaya koymuştur. Rabbine en yakın olduğun secdede bu zelil ve pişmanlıkla, Allah'tan kafirlere karşı yardım talep etsen, Rabbinin sana olan icabetini düşünebiliyor musun kardeşim? Aziz ve hakim olanın sana olan icabeti ve teveccühü. Kendisine kulluk yaptığın ilahın seni yardımsız bırakması mümkün değildir. Yeter ki sen namaz ile Rabbinden yardım iste. O sana icabet edecektir ki Rabbinin bu konuda Senden istediği menheç budur. Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153 Burada bilmen gereken diğer bir mesele de, hangi konularda namaz ile Allah'tan yardım talep etmelisin? Gerek şer, gerekse hayır konuların hepsinde namaz ile yardım talep edebilirsin. Rabbim bunun yolunu sana sınırlamamıştır. Bu sana verilen bir fırsattır. Bu fırsatı tepmemelisin. Kendini muhasebe edip hayatının her alanını Rabbinin huzuruna durduğun ve ona en yakın olduğun namazda bildirebilirsin. Yalnız senden yardım ister, yalnız sana ibadet ederim. Fatiha Suresi 4. Ayette böyle deyip yardım talebinde ısrarcı olmalısın. Senin için hangi konularda Rabbimden yardım talep etmeliyim sorusuna yardımcı olacak bir takım örnekler vereyim. Şeytan ve kafirlere karşı namaz ile yardım isteyebilirsin. Şeytan, Adem aleyhisselam ve zürriyetinin düşmanıdır. Mümin kulu namazdan alıkoymak için hırslıdır. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranızda düşmanlık ve Kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Maide 91 Şeytanın namazla çok uğraşmasının nedeni, namazın dinin direği olmasındandır. Direk bir kere yıkıldı mı, büyük bir yapı kolayca yıkılacaktır. Böylece fıtrattaki zayıflık daha kötüye doğru gidecektir. Bu da şeytanın insanı kolay bir şekilde alt etmesini sağlar. İşte şeytanın bu gücüne karşı güç istiyorsak bunu namaz ile gerçekleştirebiliriz. Ebu Hüreyre'den radıyallahu an rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Adem oğlu secde ayetini okuyup secde ettiğinde şeytan ağlayarak uzaklaşır ve der ki: Bana yazıklar olsun. Adem oğlu secde ile emrolundu ve secde etti. Ona cennet vardır. Ben ise secde ile emrolundum fakat yüz çevirdim. Bana da cehennem vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda yapılan yanılmalar için sehif secdesi meşru kılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu secdelerin şeytana karşı faydasını şöyle bildirir. Şayet namazı tam ise bu secdeler şeytanın burnunu sürter. Diğer rivayette, şeytan için burun sürtmesi olur şeklinde geçmektedir. Kafirlerin kalplerine korku, hüzün salmak için namaz ile yardım isteyebiliriz. Müminlerin birbirlerine kenetlenerek durdukları saflar. Şeytanın dahi açıklık bulup giremediği ibadetin sağlamlığı. Kadir olanın huzurunda kökleri toprağa sarmış, dalları semayı kaplamış, iman ve sabırla gösterdikleri ahlak. Kafirin kalbine korku salacak, Yenilmiş psikolojisine Kapılacaklardır. Nitekim öyle demişti müşürükler. Peygamberin öyle bir asabı var ki, Emirlerinin önünde sanki başlarında Kuş varmış gibi Boyunlarını öneymiş şekilde durmaktadırlar. Bunları yenmeniz mümkün değildir. Bu duruşu, Alemlerin Rabbinin karşısında yapıldığını gören Kafirin kalbindeki korkuyu düşün. Gençler, Okullarda cemaatle beraber namaz kıldıkları zaman, gençliğin elden gitmesi korkusu, tağutların kalplerini kuşatınca medya gündem etmişlerdi. Ara ara bu haberlere şahit olduk. Bataklıkta kırınan cemaatle namaz, düşmanın kalbine bu kadar korku salıyorsa, temeli takva üzere kurulu olan mescitlerde kırılan namazlar, acaba düşmanın kalbine nasıl bir korku salar? Rabbime hamd olsun ki namazımızla kafirlere karşı izzet içerisindeyiz. Sıkıntı anında rahatlamak için namaz ile yardım isteyebilirsin. Dünyada birçok imtihanla karşı karşıya kalıyorsun. O hadiselerin sana verdiği acılar dünyanın tüm genişliğine rağmen sana dar ediyor. Bunalım, depresyon, psikolojik sorunlar başlıyor. O durumda şeytan öyle vesveseler veriyor ki zihinde canlanan isyanlar Vücudu sarmış, nefret ayyuka ulaşıyor. Mesela, hanımınız ve ailenizle yaşadığınız sıkıntılı Allah'ın sükunet bulasın diye, yarattığı eş, senin için azap, göz aydınlığı olan çocuklar, bunalımı alevlendiren, körükçü misaline dönüşüyor. Hayat sana acı gelmeye başlıyor artık. Rahatlamak, biriyle saatlerce konuşmak, ağlamak istiyorsun. Seni rahatlatacak mekanlara, Diyarlara hicret etmeyi umuyorsun. Bu durumu yaşayan kardeşime namaz kılmasını tavsiye ediyorum. Senin hicretin namaza ve ağlayışların ise secdelerde olsun. Namaza girerken getirdiğin tekbir, emin ol seni rahatlatacaktır. Peygamber de rahatlamak için Bilal'e öyle demişti. Ey Bilal, namaz için ezan oku da bizi rahatlat. İnsanız. Hepimizin Rabbimize karşı yaptığı isyan ve günahları var. Hayatın yoğunluğundan Rabbimiz için vakit ayırıp zikir, dua veya nafile ibadetler yapamıyoruz. Bir taraftan da şeytan, Müslüman ama Allah'a sunduğun ibadetler çok az. Yaptıklarını da hakkıyla yerine getiremiyorsun. Ya günahların, ümmeti kandırıp duruyorsun. Ya ümmet gibi ol ya da münafık olacağına terk et diyerek vesvesede bulunuyor. Şeytanın bu telkininden sonra kimin canı sıkılmaz ki? Bir de insan, şeytanın vesvesesini gerçekten öyleyim deyip doğruladığı zaman sıkılma, hüzün derinleşiyor. Şeytanın bu tuzaklarından kurtulmak için evzu besmele çekip namaza yönelmelisin. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rahat 27-28 Onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Hicr Suresi 97-98 Nitekim peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı anlarında namaz kılarak rahatlamıştır. O halde bizler bu ve buna benzer yaşadığımız sıkıntılarda Rabbimize secde ederek rahatlayabiliriz. Şehvetlere karşı namaz ile yardım isteyebilirsin. Şehvet, yemeği, içmeyi, uyumayı ve gezmeyi istemek gibi insanın hayatında yer alan duygulardandır. Bu şehvetlerle beraber bir de cinsellik dediğimiz şehvet vardır. Bu şehvet, insanı saran bir sıcaklıktır. İnsanı kuşattığı zaman bir şeylere temas etmek, yönelmek ister. Bu şehvetin imtihanı büyüktür. Çünkü bu durumda insan... Her an haramla, zinayla karşı karşıyadır. Ortamın fuhşiyat içerisinde olması nedeniyle bekar olan gençlerimiz bu sıkıntıyı daha çok yaşamaktadırlar. Bindiği otobüs, gezdiği park, yaşadığı semt şehveti harekete geçirir vaziyette. Hal böyle olunca zina yapmasa da ister istemez göz zinasına düşüyor. Kendisi bulaşmasa da yürüdüğü yer necis olduğu için o bulaşıyor bu durumdan İslami hassasiyet olan herkes rahatsız. Elinden geldiği kadar kendisini ve sorumlu olduğu ailesini muhafaza etmeye çalışıyor. Rabbim hepimizi bu durumdan muhafaza eylesin. Şehvetlere dalmış olan veya kendisini ondan korumaya çalışanların namaza ehemmiyet göstermeleri, namaz kılanlarla beraber hareket etmeleri gerekir. Çünkü namaz, Fuhşiyattan ve şehvetlerden insanı alıkoyar. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurur. Hicr 97 ve 98 Namaz kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Namazın muhafızlığı sadece şehvet için geçerli değildir. Hayasızlık ve kötülük kapsamına giren her türlü amelden kişiyi uzaklaştırır. Dikkat edilirse Allah, ayette, Tekit lafzıyla bunu bildirmiştir. Yani Allah ayette bize şunu söylüyor. Ola ki şeytan size namazın seni hayasızlıklardan ve kötülüklerden alıkoymuyor diye telkinde bulunduğu zaman korkuya kapılma. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten seni alıkoyacaktır. Çünkü ben bir şeye ol demişsem olur. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem günahlara karşı namazı tavsiye etmiştir. Size gece namazını tavsiye ediyorum. Zira o, sizden önceki salihlerin adeti, Allah'a yakınlık vesilesi, günahlardan alıkoyucu, kötülükleri örtücü ve vücuttan dertleri kovucudur. Allah, bir toplumda şehvetlerin ve hayasızlıkların yaygın oluşunu namazı terk etmeye bağlamıştır. Meryem 59 Bunlardan sonra namazı terk eden, arzularına şehvetlerine uyan bir kavim geldi. İşte onlar gay ile karşılaşacaklardır. Bu ayeti kerimede Allah şehvetlere tabi olmayı namazı terk etmeye bağlamıştır. Zaten toplumumuza fesadın yayılmasına sebep olan durumlardan biri kavimizin namazı terk etmeleridir. Kişi Şehvet probleminden kurtulmak, kendini teskîk etmek istiyorsa namaza önem vermeli ve onun ile Allah'tan yardım talep etmelidir. Sonuç olarak her ibadetin sağladığı maslahatlar ve defettiği mefsedetler vardır. Namaz da bu ibadetlerden bir tanesidir. Rabbim bizleri namazı hakkıyla kılmayı, kendimizi, ailemizi ve toplumumuzu Onunla ıssa etmeyi nasip eylesin. Davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 21. sayısında yayınlanmıştır.